Bismillahirrahmanirrahim. Nemin suresi. Bu da Mekki surelerdendir kardeşlere. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden altıya kadar Ta-Siyin. Bunlar Kur'an'ın ve Apatik kitabın ayetleridir. Müminlere doğruluk rehberi ve müjdesidir. Onlar ki namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve ahirete de yakinen inanırlar. Ahirete inanmayanlara gelince muhakkak ki onlara yaptıklarını güzel göstermişizdir. Bu yüzden şaşırıp kalmaktadırlar. Bunlar öyle kimselerdir ki kötü bir azap onlarındır. Ve onlar ahirette de en çok hüsrana uğrayanların kendileridir. Muhakkak ki sen Kur'an'ı alim ve hakim olan Allah katından almaktasın. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır. Manasını Allah Azze ve Bu ayetler Kur'an'ın ve her şeyi açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Müminlere doğruluk rehberi ve müjdedir. Kur'an'dan hidayet ve müjde ancak ona iman eden ona uyup onu doğrulayan, ondakilerle, ondakilerle amel eden, far namazları kılan, farz olan zekatı veren, ahiret yurduna, ölümden sonra dirilmeye, hayrı ve şeriyle amellerin cezalandırılacağına, karşılıklarının ahiret yurdunda verileceğine, cennet ve cehenneme inananlar için hasıl olur. Yani müminlerin vasıfları, yani iman etmemiz gereken değerlerin sıralanmasıdır. Evet. Allah subhanahu ve teala bu fiili işleyenlere mümindir. Ve bunlar öyle kimselerdir ki dünyada ve ahirette kötü azap onlarındır ve onlar ahirette de en çok hüsrana uğrayanların kendileridir. Yani bunların zıttına iman edip imanın gereği hareket etmeyenlerin başına gelenler diyor. Mutlular ve mutsuzluları yani onu yalanlayıp meydana geleceğini uzak görenler, kıyameti yalanlayan Allah'ın emrinden yüz çeviren insanlara ahirette yaptıklarının karşılığını muhakkak görecektir diyor. Muhakkak ki sen Kur'an'ı alim ve hakim olan Allah katından almaktasın. Ey Muhammed Alın. Şüphesiz sen bu Kur'an'ı emir ve yasaklarında hikmet sahibi, önemli veya önemsiz olsun, bütün işleri en iyi bilen Allah katından almaktasın. Onun verdiği haber doğrudur. Onun hükmü gerçek adalettir buyurmuştur. Allah en anda da buyurduğu gibi Rabbinin sözü doğruluk ve adalet yönünden tam kemalindedir. Evet. 7'den 14'e kadar hani Musa ailesine demişti ki ben bir ateş gördüm. Size oradan ya bir haber getireceğim yahut da ısınacaksınız diye yanan bir ateş koru getireceğim. Allah Oraya geldiği vakit kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanında olan ve çevresinde bulunanlar mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben hakim ve aziz olan Allah'ım. Değne inat, onun yılan gibi hareketler yaptığını görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı ve geri dönmedi. Ey Musa korkma, benim katımda muhakkak ki peygamberler korkmazlar, yalnız zulmeden bunun dışındadır. Sonra kötülüğün ardından iyiliğe çevir ki artık ben şüphesiz gafur ve rahimimim. Ve elini koynuna sok, firavun ve kavmine gönder. Ve firavun ve kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim ediler. Ayetlerimiz böyle. Onlara gelince bu bir büyüdür dediler. Gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde zulüm ve kibirle bunları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir takım. Allah subhanahu ve teala Resul'la Hazreti Musa'nın durumunu, onu nasıl insanlar arasında seçip hususi olarak konuştuğunu, ona parlak büyük mucizeler ve kahredici deliller verdiğini, Firavun ve Erkan'ına peygamber olarak göndermiş olduğunu zikrediyor. Daha önce de inen surelerde gördüğümüz gibi Allah subhanahu ve teala'nın ona mucize olarak dokuz tane şey verdiğini o bunlarla ona geldiğinde onların yine bunu inkar ettiğini söylüyor. Onlar bunları apaçık gördükleri halde onların inkar edip yüz çeviren ve gönülleri kabul etmeyen, zulüm ve kibirlen bunları bile bile inkar eden insanlar olduğunu ve onların sonlarının nasıl olduğuna bir bak diyerek onlara, onların akıbetlerine işaret ediyor. Özet olarak bu hitabın anlamı, Ey Muhammed'i yalanlayan, onun Rabbinden getirdiğini inkar edenler, onların başlarına gelenlerin evveliyatla sizin de başınıza gelmesinden sakın. Zira Muhammed Hazreti Musa'dan daha büyük ve daha şerefli. Onun burhanı Hazreti Musa'nın burhanına göre daha güçlü, dalalet yönünden daha kuvvetli. Zira Allahü Teala onun zatında ve şemalinde kılmış olduğu dalaletlere ilaveten başka mucizeler de vermiş. Diğer peygamberler onu müjdelemiştir. Evet. Devam eden ayetlerde Allah cennetine düşürsün yar Musa. 15'ten 19'a kadar Amdolsun ki biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. İkisi de bizi mümin kullarının çoğundan Üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman da Davut'a varis oldu ve dedi ki Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi Ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın dinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. Hepsi topluca gidiyorlardı. Nihayet karıncaların karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca dedi ki: "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sakın sizi ezmesin." Onun bu sözü üzerine gülerek tebessüm etti ve dedi ki: "Rabbim, bana ana babama verdiği nimete şükürler olsun ve hoşnut olacağın şeyi yapmakta beni muvaffak kıl ve rahmetinden beni salih kulların arasına kat. evet burada da Allah subhanahu ve teala kulu ve peygamberler olan Hazreti Davut ile Hazreti Süleyman'a vermiş olduğu bol nimetleri yüce mevhibeleri, güzel sıfatları haber veriyor Allah subhanahu ve teala o ikisi için dünya ve ahiret mutluluğunu bir araya getirmiş onlara dünyada tam bir hükümlanlık bahşetmiş, dinde peygamberlik ve risalet vermiştir bu sebepledir ki hamdolsun ki biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik ikisi de bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler buyurmuştur Allah subhanahu ve teala Süleyman da Davut'a varis oldu buyuruyor ki buradan kastedilen mal varisi değil onun hükümranlık ve peygamberliğine varis olmasıdır ona kuş dili öğretildiği gibi insanlar ve cinlerden ordular verilmiştir ve rüzgar birçok şey onun emrine vermiş onların hepsi ona itaat ediyorlardı. Hatta ayette dikkat ederseniz Süleyman ordularıyla bir vadiye girdiğinde karınca, bütün karıncalara seslenerek bugün Süleyman'ın ordusu burada size zarar vermesin dediğinde Süleyman onlara hafifçe ne yapıyor? Gülümşüyor. Evet. Nihayet karıncaların bulunduğu vadiye geldiğinde ordusuyla beraber çıkmış o da içeriye girin sakın farkına varmadan sizi ezmesin buyuruyor. Bu evet. da gösteriyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanlarla cinlerle hepsinden konuştuğu. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberlerden birisini bir karınca ısırmış da karıncaların köyünün yakılmasını emretmiş ve yakılmış Allah subhanahu ve teala ona seni bir karınca ısırdı diye mi tesbih eden bir ümmeti yok ettin bir tek karıncayı helak etseydin olmaz mıydı diyerek ona ayetlerini indirmiştir 20 ve 21 kuşları araştırarak dedi ki hüc hücün için göremiyorum Yoksa kayıplardan mı oldu? Ya bana açıkça bir burhan getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratır veya keserim. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette biraz ıslahiyat olduğu için girmek istemiyorum. Evet. 22'den 26'ya kadar çok geçmeden o geldi ve dedi ki senin bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana sebeden gerçek bir haber getirdim ora halkına hükmeden bir şeyden kendisine bolca verilmiş olan ve büyük bir tahta sahip bir kadın buldum onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde eder olduklarını gördüm şeytan onların yaptıklarını güzel göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuş bu yüzden onlar doğru yolu bulamazlar. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etsinler diye. Allah'a secde etmesinler diye. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi ancak ve ancak odur. Allah subhanahu ve teala Kısa bir süre kaybolan hükücünün çok geçmeden geldiğini ve Hz. Süleyman'a senin ve ordunun bilmediği, mutlali olmadığı bir şeyi öğrendim ve sana Sebe ülkesinden haber getirdim diyerek Sebe, Simyer olup Yemen krallarıdır. Ora halkına hükmeden bir kadın buldum diyor. Evet. Her şeyden güçlü bir kralın ihtiyaç duyacağı dünya mallarından kendisine bolca verilmiş olan ve büyük bir tahta sahip bir kadın bulundu. Yani öyle bir taht üzerinde oturuyordu ki bu taht büyük, azametli altından çeşitli cevher ve incilerle süslenmişti. Zübeyir bin Muhammed şöyle diyor. Onun tahtı Yakut ve Zebercetle işlenmiş iki yanı altındandı. Uzunluğu 80 kulaç genişliği ise 40 kulağa çıkın. Ve hüt hüt devamla şeytan onların hepsini aldatmış. Onları güneşe secde ederken buldum. Allah'a secde etmesinler diye diyor. Evet. Şeytan onların işlemiş olduklarını güzel gösteriyor. Ve onları doğru yoldan alıkoyuyor. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamaz. Gerçek yolu ki Gerçek yol secdeyi Allah'ın yaratmış olduğu yıldızda ve başkaları yerine yegane Allah'a tahsis etmektir. Evet. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan İbn Abbas buradan gökte ve yerde gizli olan her şeyi bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytanları aldatmıştır diyor. İzlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye. O Allah ki kulların gizlemiş olduğu veya alenen yapmış olduğu işleri, sözleri en iyi bilendir. Allah odur ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi ancak ve ancak odur. O Allah ismiyle kendisine dua edilip çağrılandır. O kendisinden başka ilah olmayandır. O yüce arşın sahibidir. Yaratıklar içinde ondan daha büyüğü yoktur. Üç hüt hayra yegane Allah'a ibadete ve ona secde etmeye çağırdığı için onun öldürülmesi yasaklanmıştır diye gelmiştir Ebu Davud ve i̇bn Mace'den Ebu Hureyde'den gelen rivayette ve Vesselam şu dört hayvanın öldürülmesini yasaklamıştır karınca bal arası hüçhüç ve arkası yeşil karnı beyaz bir kuş evet Bu İsmat'ın haberi sahihtir. 27'den 31'e kadar Süleyman da dedi ki bakalım doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun? Şu yazımı götür kendilerine bırak. Sonra bir yana çekil. Bak neye dönecekler. Dedi ki ey ileri gelenler gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. Gerçekten o Süleyman'dandır. Ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Bana karşı baş kaldırmayın ve Müslüman olarak gelin diye yazılıdır. Allah subhanahu ve teala burada hüküdün Sebe halkı ile kralçelerinden haber verdiği zamanda Hazreti Süleyman'ın hüküdü olan sözlerini haber veriyor. Süleyman Aleyhisselam'ın onlara hükülden bir mektup gönderdiğini ve onda Besmele'nin yazılı olduğunu ve kendilerini İslam'a davet ettiğini söylüyor. Hazreti Süleyman Belkıs ve kavmine bir mektup yazdığında bunu Hütüt'e veriyor. Hütüt de o mektubu onların başından aşağı atıyor ve onlar da bunu okuyor. Devam eden ayetlerde Aleykümselam ve wa Rahmetullahi Börekatim 32'den 35'e kadar dediler ki ey ileri gelenler Vereceğim emir hakkında bana görüşünüzü söyleyin. Siz benim yanımda bulunmadıkça bir iş hakkında kesin bir hüküm veremem. Dediler ki biz güçlü kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Emirse seninsin, sen emretmene bak. Dedi ki, doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını perişan ederler, halkından şerefli olanları aşağılık yaparlar ve işte böyle davranırlar. Ben onlara bir hediye göndereyim de elçilere ne ile döneceklerine bir bakayım. Evet. Kraliçe onları Hazreti Süleyman'ın mektubunu okuduğunda vereceği emir ve başına gelenler hakkında onlarla istişare etmiş. Onlardan cevabını aldığındaysa bakmış ki sertikten yana onları bir şeyle uyarmış. Biz deneyelim bir hediye gönderelim neticesi akıbetimiz ne olacak demiştir devam ediyor 36'dan 37'ye kadar elçiler Süleyman'a geldiklerinde dediler ki bana mal ile mi yardım etmek istiyorsunuz halbuki Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlı belki siz hediyenizden sevinirsiniz geri götür onlara andolsun ki güç yetiremeyecekleri bir ordu ile gelir onları oradan alçalmış ve küçük düşürmüş olarak çıkarırım. Evet. Süleyman Aleyhisselam'ın verdiği cevap onlara çok net. 38'den 40'a kadar dedi ki ey ileri gelenler kendileri bana Müslüman olarak gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir? Cinlerden bir ifret dedi ki sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Eminim ki buna gücüm yeter. Mevlidi de kitaptan bir bilgi bulunan da dedi ki: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm. Süleyman tahtı yerleşi vermiş görünce dedi ki: Bu Rabb'ımın lütfundandır. Şükür mü yoksa küfür mü edeceğim diye beni sınamak içindir. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur kim de küfrederse muhakkak Rabbim ganidir, kerimdir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala ayetlerini böyle bildiriyor. Elfler belkıs'a Hz. Süleyman'ın cevabını getirdiklerinde o Allah'a yemin olsun ki ben onun bir kâr olmadığını, bizim ona karşı gücümüzün yetmeyeceğini kesin olarak bildim. Onun sadveti ve gücü karşısında bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok deyip Hazreti Süleyman'a kavminin büyükleriyle birlikte emrini ve bizi çağırmış olduğu dini görmek üzere gelmekteyim diye haber göndermiş. Sonra üzerinde oturmakta olduğu ve yakut, zeberzet ve ile işlenmiş altından olan hükümdarlık tahtının birbiri içinde iç içe yedi evin ortasına konulmasını kapıların kilitlenmesini emretmiş. Sonra hükümdarlığına vekil olarak bıraktığı kişiye yanında bulunan şeyleri ve hükümdarlık tahtını iyi korun. Allah'ın kulağından hiçbiri sona ulaşamasın ve ben gelinceye kadar onu hiç kimse görmesin demiş. Sonra da her dinlen emri altında binlerce kişi bulunan Yemen krallarından 12 bin ulu kişi arasında Hazreti Süleyman'a gitmek üzere yola çıkmış. Hazreti Süleyman her gün ve gecede onların yürüyüşlerine dair haber almak üzere bir cinni göndermeye başlamış. Belkıs yaklaştığı zaman emri altındaki cin ve insanları toplayıp, ey ileri gelenler kendileri bana Müslüman olarak gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir diye sormuş ve onlardan bir tanesi kendisine ilim verilenlerden birisi sen yerinden kalkmadan onu getiririm demiştir. Evet sıra kısa böyle devam ediyor 41'den 44'e kadar dedi ki onun tahtını değişikliğe uğratın bir bakalım hidayeti bulabilecek mi yoksa bulamayanlardan mı olacak böylece geldiğinde senin tahtın böyle miydi denildi o da sanki bu odur ondan önce de bize bilgi verilmişti ve biz müslüman olmuştuk dedi onun Allah'ı bırakıp da tapmaya devam ettiği şey kendisine mani olmuştu. Ve gerçekten o küfreden bir kavim dendi. Ona köşke girdendi. Onu görünce derin bir su ve iki ayağını açtı. Süleyman da doğrusu bu camdan yapılmış düzeltilmiş mücella bir açıklıktır dedi. O Rabbim şüphesiz ben kendime zulmetmiştim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabb'i olan Allah'a teslim oldum dedi. Evet. Belkıs'ın kıssası da böyle. Netice olarak Hz. Süleyman bu kraliçeye saltanatının ve gücünün büyüklüğünü göstermek üzere camdan muazzam bir köşk edinmiş. Kraliçe Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a verdiklerini ve içinde bulunduğu durumun yüceliğini görüp durumunu açıkça kavradığında Allah'ın evine boyun eğmiş Hazreti Süleyman'ın şerefli bir peygamber, büyük bir hükümdar olduğunu anlamış. Bunun üzerine Allah'a teslim olmuş. Ve Rabbim geçmiş küfür, şirk ve kavmimle beraber Allah'tan gayri güneşe tapınmandan dolayı şüphesiz ben kendime zulmetmişim. Tek ve ortağı olmayan her şeyi yaratıp takdir buyuran Allah'a ibadetinde Süleyman'ın dinine uyarak Süleyman'la beraber alemlerin Rabb'i olan Allah'a teslim oldum demiştir. Evet. Allah hakka tabi olan ve günahına tövbe edenlerden eylesin bizleri. Görüyorsunuz o kadar ihtişam içinde yaşayan birisi doğruyu gördüğünde tabi olabilir. Bu da bizim için örneklerden güzel bir örnek. Burada bir de yakalanması gereken çok önemli meselelerden bir tanesi de şudur kardeşlerim. Keyif suresinde de zikretmiştik. Bazı insanlar İslam'da olmadığı halde İslam'danmış veya İslam'ın hükmüymüş gibi bazı meselelere delil isnat ederek Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini aleyhissalatü vesselamın sözlerini o manalar çıkmadığı halde doğru getirerek batılı isnad ederler. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'in haricilere dediği gibi Allah'ın kitabıyla hükmet ya Ali dediklerinde onlara sözünüz doğrudur. Ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz dediği gibi aynen bu Nemül suresindeki Kendisine ilim verdiğimiz o zat tahtını getirmiş ve onu öyle bir değiştirmiş ki buna verilen ilim neydi? Veya Keyif suresindeki Musa ile Salih kul arasındaki arkadaşlıkta Musa aleyhisselam Allah'ın Resulü olduğu halde öbürü Resul olmadığı halde onun haberi olmadan Allah'ın ona ilhamı verdiği bazı imtiyazlar veya artık neyse Bunları dile getirerek bazı topluluklar demek ki bir şeyin batını ve zahiri vardır. Zahirden ancak falan falan anlar, batından falan anlar. işte bunun birçok manası var tipinde yola çıkan insanlar vardır ki, e, bunların çıkarmış oldukları bu şeyler batıldır. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin Resul'una indirdiği, halbine nakşettiği, sonra da onun beyanını öğrettiğidir. Allah Azze ve Celle hiç kimsenin nefsine ve hevasına bu Kur'an'ın ayetlerinin açıklamasını vermemiştir. Hiç kimse kafasına göre bir şey çıkaramaz. Bu Kur'an herkesin anlayışına göre hüküm çıkaran bir kitap değil. İnananlar için bir rehber, bir uyarıcıdır. Aleyküm işte ilm-i zahiri ilim, batın ilim diye çıkarmışlardır. Böyle bir isnat yoktur. Bu alemlerin Rabbinden gelen bir Kur'an'dır. Açık bir inatlardır. Evet. 45'ten 47'ye kadar andolsun ki Semuda'da kardeşleri Salih'i Allah'a ibadet edin diye göndermişti hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, Ey kavmin, niçin iyilikten önce çarçapık kötülük istiyorsunuz? Merhamet olunmanız için Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Dediler ki, senin ve beraberinde yüzünden uğursuzluğa uğradık. O da uğursuzluğunuz Allah katındandır. Belki siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Allah subhanahu ve teala burada da Semud kavminden haber vererek peygamberleri salih ile onların durumundan haber veriyor. Ve onların hemen iki grup olduğunu birbirleriyle çekiştiğini ve birbirlerine söz söylediklerinden bahsederek devam ediyor. 48'den 53'e kadar. O şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan ve ıslah için uğraşmayan 9 kişi vardı. Aralarında Allah'a yemin ederek Gece biz ona ve ailesine baskın verelim Sonra da onun dostuna Ailesinin yok edilişinde Bulunmadığımızı şüphesiz Doğru söylediğimizi bildirelim dediler Onlar bir düzen kurdular Biz de fark ettirmeden Düzenlerini bozduk Düzenlerinin sonu nice olduğuna bir bak Biz onları ve kavimlerini toptan yerle bir ettik İşte zulmedenlerine, zulmetmelerinden dolayı çökmüş, ıpısız kalmış evleri, muhakkak ki bunda bilen bir kavim için ayetler vardır. İman edip takva sahibi olanlara da kurtardık Allah subhanahu ve teala, Semud kavminin kavimlerindeki sapıklığa, küfre ve Hazreti Salih'i yalanlamaya çağıran Semud kavminin ileri gelen azgınlarından haber veriyor ki durumları onların sonunda deveyi boğazlamaya götürmüş bununla beraber bir de Hz. Salih'i geceleyin ailesi içindeyken ansızın baskın vererek öldürmeye kalkmışlardı. Böylece bir baskından onu öldürecekler sonra akrabalarından onun dostlarına kendilerinin Hz. Salih'in durumuyla ilgili hiçbir şey bilmediklerini verdikleri haberde doğru olduklarını, Hazreti Salih'in ölümüne şahit olmadıklarını söyleyeceklerdi. İşte Allah subhanahu ve teala onların bu düzenini bozduğunu onlar tuzak kursalarda Allah'ın da onlara bir tuzak kurduğunu aralarında onlar yemin etselerdi gece biz onlara ceza vereceğiz şunu bunu yapacağız deselerdi Allah onların bu şeyini ne yapıyor boşa çıkıyor onlar Hazreti Salih'i öldürmek üzere ona doğru suratla giderken allah Teala birden onların üzerine bir kaya gönderiyor. Onlar da orada helak olmuşlardır. Bunlar o deveyi boğazlayan insanlardır. Onların deveyi boğazlamasına mani olmayan o kavmi allah ve Teala helak etmiş. Yurdunuzda üç gün daha kalın bu yalanlanmayacak bir sözdür demiş. Ve üç gün sonra o kalın helak olmuştur. 54'ten 58'e kadar Lut da hani kavmine demişti ki göz göre göre bir hayasızlık mı yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır siz cahil bir kavmsiniz. Kavminin cevabı ise <gülüyor> Lut'un ailesini kasabanızdan çıkarın çünkü onlar temiz kalmaya çalışan insanlardır demekten başka bir şey olmadı bunun üzerine onu da kurtardık. Yalnız karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne kötüydi uyarılanların yağmuru. Evet. Allah subhanahu ve teala diğer surelerde olduğu gibi Lut Aleyhisselam'ın kavminden haber veriyor. Onlar Adem oğlundan hiç kimsenin yapmamış olduğu bir hayasızlığı yapmalarından dolayı kavmini Allah'ın azabı ve intikamıyla uyardığını, onlar kadınları bırakıp erkeklere şehvetten yaklaştığını ve bunun çok büyük bir hayasızlık olduğunu ve bundan bırakmazlarsa Allah onları helak edeceğini bildirmiş. Onlarsa vazgeçeceklerine güya aklamak için Lut'u sen buradan çık temiz kal diyerek onu kabullenmemişler. Allah subhanahu ve teala da onları felak etmiştir. 59 ve 60 De ki hamdolsun Allah'a selam olsun onun beğenip seçtiği kullarına Allah mı daha iyi bir iyidir yoksa ona koştukları ortaklar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indirip onunla bir ağacını dahi bitiremeyeceğiniz nice güzel bahçeler meydana getirenle Allah yanında başka bir ilah mı? Hayır. Onları sapıklıkta ısrar eden bir gurudur. Evet. Allah subhanahu ve teala Resulüne şöyle demesini emrediyor. Sayılamayacak kadar çok nimetlerden kullarına olan nimetlerine yüce sıfatlar ve Esma'il Hüsna ile muttasıf olmasına binaen hamdolsun Allah'a. Evet. Allah'a hamdum senalar olsun Allah subhanahu ve teala resulüne Allah'ın seçkin kulları olan şerefli peygambere ki Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun selam vermeyi de emrediyor evet. Allah'ın seçkin kulları peygamberlerdir böylece burası Allah'ın şu kavli gibidir senin izzet sahibi olan Rabb'un onların tasdiflerinden münezzehtir ve peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Allah mı daha iyi Yoksa sana koştukları ortaklar mı? Ayetindeki soru Allah ile beraber başka ilahlara tapınmalarından ötürü müşriklere karşı bir istiham inkarıdır ki sonra Allah-u Teala yaratmada, rızık vermede de alemleri idare etmede yegane olduğunu beyan etmeye başlıyor. Evet. Bu ayetlerdeki yine yoksa gökleri ve yeri yaratan kısmıysa bunları yapan, bunlardan hiçbirisine güç yetiremeyen gibi mi bunlar? Evet. Onlarla ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Allah bizi inananlardan eylesin, küfre sapanlardan 61. Yoksa yeri yarattıklarının oturmasına elverişli kılan ve aralarında ırmaklar akıtan, yeryüzüne sabit dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Hayır. Onların çoğu bilmezler. Allah subhanahu ve teala yine burada kardeşlerim. Yine rububiyetine işaret ederek kendisinin birlenmesini yeryüzünü sakin, sabit dağları sarsmaz bir halde yarattığını, Allah'ın yanında başka bir ilah mı şayet yeryüzü bu durumda olmasaydı, elbette onun üzerine yaşantı ve hayat hoş olmazdı. Aksine allah Teala fazlı ve rahmetiyle onu hareket edip sarsılmayan sabit yayılmış bir döşek kılmıştır diyerek insanlara rububiyetini hatırlatıp ilahlığına işaret ediyor. Hem öyle bir işaret ediyor ki iki denizin arasında tuzlu suyun içinde birbirine karışmayan bir tatlı sudan da misal vererek hala hala beni bırakıp başkalarına mı tapacaksınız diye soruyor. Ve devam ediyor ayet. 62. Yoksa kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzüne halifeleri kılan mı Allah'ın yanında başka bir ilah mı ne de kıt düşünüyorsunuz evet Allah ve teala yine sıralıyor kendisine dua ettiğinde başındaki bela ve musibeti kaldıran mı Hani. Denizde size bir sıkıntı dokununca yalvardıklarınızın hepsi kaybolur. Sonra bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız ona sığınırsınız buyuruyor ya işte kendisine dua edilen, musibet anında kendisinden bunu kaldırana mı İşte Allah subhanahu ve teala burada kullarına bir şeyi hatırlatıyor ve hala devam ediyorsunuz. Ne kadar da kıt akıllısınız. Yani düşünmüyorsunuz akıl etmiyorsunuz diyor. Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatim. Devam eden ayette 63 Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol bulduran ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir. <gülüyor> <Madrasetimiz say. gülüyor> i̇şte. Allah, süce, evet. Allah subhanahu ve teala burada yine uyarılarına devam ediyor. Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında gökte ve yerde yaratmış olduğu işaret ve delillerle size yol bulduran mı? Başka bir ayette işaretler de yarattı. Yıldızlarla da onlar için yollarını bulurlar. Evet. Burada Rabbimiz subhanahu ve teala bunları bildirerek Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Allah onların koştuklarından münezzehtir diyor. 64 Yoksa önce yaratan sonra da yaratmayı tekrar edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? De ki şayet doğru sözlüyseniz delilinizi getirin. 65 ve 66 De ki göklerde ve yerde kaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır. Ahiret ile ilgili bilgileri yetersizdir. Hayır. Ondan şüphe etmektedirler. Hayır. Ona karşı kördürler. Evet. Allahü Teala Resulüne bütün yaratıklara böyle bildirmesini emrediyor. Gökler ve yer halkından hiç kimse kaybı bilmez diyor. Kim kaybı bildiğini iddia ederse o yalancıdır. Çünkü yegane Allahü Teala yegane tek olup onun bir ortağı nedir yoktur. Kaybın anahtarı onun katındandır. Ondan başka kimse bilmez. Bir insan ne zaman öleceğini, ne zaman dirileceğini, rahimlerde ne olduğunu ne yapımız bilemez. Hepsi Rabbim'in katındadır. Ayşe annemiz diyor ki bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek, Yarın ne olacağını bildiğini sanıyorsa, birisi şüphesiz Allah'a en büyük iftira atmış olur. Zira allah Teala göklerde ve yerde kaybı Allah'tan başka kimse bilmez buyurmaktadır, demiştir. 67'den 70'e kadar o küfredenler dediler ki, biz de babalarımız birer toprak olduktan sonra mı, doğrusu biz mi tekrar çıkarılacağız? Andolsun ki bununla biz ve daha önce babalarımızı tehdit edilmişlerdi. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, yeryüzünde gezinin de suçların sonu nasıl olduğunu gör. Üzülme onlara. Düzenlerinden dolayı da sıkılma. Evet. Allahu Sübhanu ve Teala müşriklerden yeniden dirilme inkar edenlerin cesetlerinin kemik, unufak ve toprak olmalarından sonra yeniden diriltilmelerini uzak gördüklerini haber verip şöyle buyuruyor: Andolsun ki bununla biz ve daha önce babalarımız tehdit edilmişti. Bunu biz ve babalarımız işte gelmekteyiz ancak onun ne hakikatini ve ne de meydana gelişini görmüyoruz derler. Onlar bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir sözleriyle şöyle demek istiyorlar. Bedenlerin tekrar diriltilecekleri tehdidi öncekilerin masallarından başka bir şey değil. Bunu bir kavim kendilerinden öncekilerden Onlardan öncekiler de birbirlerinden almışlar. Yoksa bunun bir hakikati yoktur. Allah Teala da onların yeniden diriltilmenin olmayacağına ve küfürlerine dair zanlarına bir cevap olarak şöyle buyuruyor. Ey Muhammed onlara de ki: yeryüzünde yüzünde gezinin de suçluların peygamberleri ve onun getirmiş olduğu ahiretin durumuna dair ve başka konulardaki haberleri yalanlayanların sorunlarının nasıl olduğuna bir bakın diyor. Evet kardeşlerim. Adem ile iblisin kıssalarında da ara ara girip anlattık. Dikkat ederseniz iblis kıyamete kadar oğluna her yönden yaklaşacak. Onlara şükh şey, şüphe vererek Allah'tan Azze ve Celle'den yüz çevirmelerine verilse verecek ve sebep olmaya çalışacak. Aynen burada da şu çürümüş toz toprak olmuş şu cesetler nasıl olacak da dirilecek diyerek şüphevari sorular soruyorlar ama Allah subhanahu kuvveti verdiği cevap da onun şüphesini ne yapıyor hemen götürüyor. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Onları yoktan var eden tekrar yaratmaya her zaman kadirdir. Allah şeytanın vesvesesinde bizlere 71'den 75'e kadar onlar doğru söylüyorsanız bu sözünüzü ne zaman yerine geleceğini bildirin derler. De ki çabucak istemekte olduğunuzun bir kısmı ensenize, ensenize inmek üzeredir. Doğrusu Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir ama onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz ki Rabbin onların göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Evet. Allah subhanu Teala o müşriklerin kıyamet günü sorduklarını ve onun meydana geleceğini uzak gördüklerinden haber vererek onlara bu ayeti indiriyor. 76'dan 81'e kadar Gerçekten bu Kur'an İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu açıklamaktadır. Gerçekten o mutlak bir hidayettir ve müminler içinde bir rahmettir. Muhakkak ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir ve o azizdir, alemdir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki sen apaçık bir hak üzerindesin. Elbette sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giden da, sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıktan vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin ve onlar Müslümanlardandır. Allah subhanahu ve teala Aziz kitabı ile onun içerdiği hidayet ve deliller ile Furkan'dan haber veriyor. Tevrat ve İncil'i yüklenmiş olan İsrailoğullarına onların ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu açıklamakta olduğunu bildiriyor. Mesela onlar Hazreti İsa hakkında ayrılığa ve ihtilafa düşmüşlerdi. Yahudiler ona iftira etmişler. Hristiyanlar da ileri gitmişlerdi. Kur'an ise orta ve hak sözü getirmiş. O Hz. İsa Allah'ın kullarından peygamberlerinden ve şerefli Nitekim başka bir ayet-i kerimede de işte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa haksize göre budur buyurmuştur. Evet. Gerçekten o inananların kalpleri için mutlak bir hidayettir. Ve müminler için de bir rahmettir. Muhakkak ki kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Allah bizi hayırlardan eylesin. 82. Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir canlı çıkarılır ki insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyerek konuşur. Evet, bu canlı ahir zamanda insanların fesadı ve Allah'ın emirlerini terk ederek gerçek dini değiştirdikleri sırada çıkacaktır ki Allahü Teala onlar için yeryüzünden bir canlı çıkaracaktır bu canlının Mekke'den çıkacağı da Mekke'den başka bir yerden çıkacağı da söylenmiştir. Evet. Bu canlı insanlar hakkında konuşacaktır. Ee, i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette e, o şöyle demiştir. O hem insanları anlayacak hem insanlar onundan anlayacaktır. Buyurmuştur. Yine e, Kudayfe İbni Useit el Gufari'den gelen bir rivayette, biz kıyametin durumunu aramızda tartışırken, Ali sallallahu aleyhi ve sellem odadan yanımıza çıktı ve şöyle dedi: Siz on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Güneşin batıdan doğması, duman, Tabbe yeçüç ve mecucin çıkışı, Meryem oğlu İsa'nın çıkışı, Deccal Üç yer batması, biri batıda ve biri doğuda, biri de Arap Yaramadası'ndaki Adem çukurundan çıkacak bir ateşin insanları sürmesi veya toplaması, onlar nerede gecelerse orada gecelemesi, nerede öyle uykusuna yatarlarsa orada öyle uykusuna kalması buyurmuştur. Bunu Müslüm nakletmiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde bir gelen bir rivayette Ali vesselamdan öyle bir hadis ezberledim ki bir daha onu hiç unutmadım. Ali salatü vesselam kıyamet alametlerinden çıkış itibarıyla ilki güneşin batıdan doğması ve bir kuşluk vakti Dabbenin insanlara çıkışıdır. Bunlardan hangisi arkadaşından önce olmuşsa diğeri önce olanın peşinden son derece yakındır buyurmuştur. Allah bizi şeytanın şerinden, deccalın fitnesinden beri buyursun. O kıyametin dehşetli gününde birileri rahmetiyle yargılasın. Ve hiçbir gölgenin olmadığı o arşın gölgesinde birileri de gölgülenen insanlardan kılsın. 83'ten 86'ya kadar ve o gün her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları toplarız. Onlar bir arada tutulurlar. Nihayet geldikleri zaman duyurur ki, siz benim ayetlerimi anladığınız halde mi yalanladınız, yoksa yaptığınız neydi? Zulümleri yüzünden söylenilen söz başlarına geldi. Artık konuşamaz olurlar. Görmediler mi ki, biz dinlenesiniz diye size geceyi karanlık, çalışarsınız diye de gündüzü aydınlık olarak yarattık. Doğrusu bunda inanan bir kavim için ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala yine haber veriyor ki kıyamet günü Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın elçilerini yalanlayan zalimleri dünya yurdunda yapmış oldukları kendilerine sormak üzere onları azarlayarak, suçlayarak, küçültüp takdir ederek Allah'ın huzurunda toplanacak ve buyurulacak ki ve o gün her ümmetten her kavimden, her nesilden ayetlerimizi yalanlayanları toplarız. Evet. Ve onlar sürülürler. Cehennemin içine getirilirler. Onlara hesap yerlerinde Allah'ın huzurunda durdurulduğunda siz benim ayetlerimizi anlamadığınız halde mi yalanladınız? Yoksa o yaptığınız neydi? Yani onlara inançları, amelleri ve niçin mutluluk ehlimden olmayıp da Allah-u Teala'nın buyurduğu veçile niçin tasdik etmemiş ve niçin namaz kılmamış oldukları sorulacak. İşte o zaman aleyhlerine hüccet konulacak, onların sarılabilecekleri bir özürleri kalmayacaktır. allah Teala tam kudretine, yüce saltanatına, itaatın ve emirlerine boyun eğmenin vacip olduğuna, yüce şanına getirmiş oldukları sapılamayacak, Ayrılan, ayrılanamayacak şekilde peygamberlerin tasdikine ve doğrulanmasına işaretten şöyle buyurur. Görmediler mi ki biz dinlenesiniz diye size geceyi karanlık olarak yarattık. Onda karanlık vardır ki o sebeple onların hareketleri ve nefesleri durgunlaşır, sakinleşir, gündüzlerine yorgunluktan istirahat edip dinlenir. Evet, bu sebeple gündüz aydınlık olarak yarattık ki maaşiyet, kazanç, yolculuk, ticaret ve ihtiyaç duydukları diğer işleri yaparlar. Doğrusu bunda inanan bir kavim için ayetler vardır. 87'den 90'a kadar sura üfürüleceği gün Allah'ın dilediklerinden başka göklerde olanlar da yerde olanlar da Korku içinde Kalırlar Ve Hepsi Boyunları Bükülmüş Olarak Ona Gelirler Sen Dağları Görür Ve Yerinde Durur Sanırsın Oysa Onlar Bulut Gibi Geçer Giderler Bu Her Şeyi Yapan Sapa Sağlam Yapan Allah'ın Sanatıdır Muhakkak Ki O Yaptıklarınızdan Haberdardır Kim Bir iyilikle Gelirse Ona Daha iyisi Vardır onlar o günün korkusundan emindirler. Kimde bir kötülükten gelirse, yüzleri ateşte sürtülür, ya siz yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılacaksınız? Evet, Rabbimiz Sübham-ı Sur'a korku üfürmesi gününün korkusunu haber vererek, Sur hadisinde de belirtildiği üzere, kendisine üfürülecek olan bir boynuzdur. O Allah'ın emriyle israfının üfürüleceğini belirtilmektedir. O üfürüldüğünde kıyamet kopacak. Herkes ölecek. Mutlu, mutsuz herkes ortaya çıkacak ve o gün artık herkes yapmış olduğu şeyin hesabını verecek. Allah bizi mutlulardan eylesin. 91'den 93'e kadar ben ancak bu şehrinde bana kulluk etmekle emrolundum. O burayı saygıdeğer kılmıştır ve her şey onundur. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Kur'an okumakla da kim hidayete ererse yalnız kendisi için ermiş olur. Kim de sapıtırsa ki ben onu sadece uyaranlardanım. Peki hamdolsun Allah'a. O size ayetlerini gösterecektir siz de onları tanıyacaksınız ve Rabb'in yaptıklarınızdan habersiz değildir. Evet. Ademlerin Rabb'ine hamdolsun. Allah-u Teala burada Resulüne ben ancak bu şehrin Rabb'ine kulluk etmekle emrolundum. O burayı saygıdeğer kılmıştır ve her şey onundur demesini emrederken başka bir ayette de kardeşlerim de ki ey insanlar benim dinimden şüphedeyseniz ben Allah'tan başkasına taptıklarınıza tapmam ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Burada Rablığın o şehre nispet edilmesi oraya şeref, değer verme ve onunla ilgilenme kabrindedir. Evet. Ve her şey O'nundur. Daha genel olanın, daha özel olana atlı kabilindendir ki bu, bu şehrin Rabbi her şeyin Rabbin sahibidir. Ben Müslümanlardan olmakla, Allah'ı birleyen, ihlas sahibi ve Allah'ın emrine boyun eğip itaat edenlerden olmakla emrolundum. Ve Kur'an okumakla, Kur'an'ı insanlara okuyarak, onlara ulaştırmakla emrolundum. Evet. Allah'a hamdolur. Nitekim başka bir ayette de, işte bunları sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Evet. Kim hidayete ererse yalnız kendisi için ermiş olur. Kim de sapıtırsa de ki ben sadece uyaranlardan ben kavimlerini uyaran peygamberlerin durumundayım. Onlar üzerindeki risaleti kavimlerine tebliğ etme görevini yerine getirmiş Uhtesinden kurtulmuşlar ve artık ümmetlerinin hesabı Allah'a kalmıştır. De ki hamdolsun Allah'a, evet hamdolsun o Allah'a ki aleyhine hüccet koymadan ve hakkındaki özrü kaldırmadan hiç kimseye azap etmez. Bu sebepledir ki allah Teala o size ayetlerini gösterecektir, siz de onları tanıyacaksınız buyurmuştur. Evet. Allah subhanahu ve teala bildire merhamet etsin. Herhangi bir gün yalnız kaldığım takdirde yalnız kaldım deme. Fakat benim üzerimde bir gözetici vardır. Bir an için olsun Allah'ın gafil olduğunu ve ona girdi kalacak bir şeyin kayıp olduğunu sanma. Allah bizleri ihsanı yakalayanlardan eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Bizleri acısın, bizleri Müslümanlardan sutsun ve Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Alhamdulillah, Rabbi alamin.